Elhamdülillahirrahmanirrahim Elhamdülillahirrabbilalemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin Ve ala alihi ve eshabihi ve etbaihi ecmain Aziz kardeşlerim Kur'an Aleyhisselatu vesselam efendimizi Çok güzel ifadelerle bize anlatır o ifadelerden bir tanesi de Siracen Munirdir. Siracen Munir aydınlatan kandil demektir. Aslında hem Sirac kelimesini hem Munir kelimesini ayrı ayrı ele almak gerekir ama asıl konumuz o değil. Bu ifadenin anlattığı, verdiği anlamlardan bir tanesi de şudur aslında. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz, varlığı aydınlatan hem bir güneş hem bir aydır. Sahabe efendilerimiz nasıl güzel anlamış, nasıl doğru anlamışlarsa, hani Talâ'l-Bedru'da onu ifade eden bir cümle kullanırlar ya, ''Ente şemsun, ente bedrun, ente nurun ala nur odur işte.'' Sen güneşsin, sen aysın, sen nur üstüne nursun. Güneşin şöyle bir özelliği vardır. Güneş sadece varlık alemine ışık vermez. Ya ne yapar? Bir de aydınlattığı gibi ısıtır da. Biz, Efendimiz'den bahsettiğimiz zaman, sahabiden bahsettiğimiz zaman, hem aydınlanırız hem ısınırız ben sayın müftümüze dedim ki Ardahan soğuktur ben yazın geleyim hayır dedi hocam bizim ısınmaya ihtiyacımız var biz sahabeyle ısınmak için buradayız soğukta onlara ihtiyacımız var karda onlara ihtiyacımız var kışta onlara ihtiyacımız var Yazda onlara ihtiyacımız var. Hayatın her alanında onlara ihtiyacımız var. Benim duam şu olsun. Siz de gönülden amin deyin. Allah son nefesimize kadar bizi onların yolundan ayırmasın. Son nefesimize kadar onların bizlere göstermiş olduğu yolda yürümeyi nasip eylesin. Derdimiz... Onlar olsun. Onları anlamak olsun. Dermanımız da yine onlar olsun. Onlar bizlere ilaç olsun inşallah. 82 il 82 projesi bunun için çıktı ortaya. Biz dedik ki örnek onlar. Model onlar. Anadolu'nun dört bir tarafına iman tohumunu eken onlar. Onlar getirmiş buralara imanı. Biz Hazreti Ömer döneminden itibaren Anadolu seferleriyle tanıştığımız zaman sahabenin eliyle emeğiyle imanla tanışmışız. Madem öyle niye biz onlardan mahrum kalalım? Ülkemizin 81 vilayeti mi var? Bir de Kıbrıs'ımız mı var? O topraklarda bir şekilde o toprak ile alakası olan bir sahabe efendimizi Efendimiz'in mübarek ellerinde yetişen bir güzide insanı gündem edelim ve anlamaya çalışalım. Ardahan küçük bir il ama inanın nasibi çok büyük. Huzeyfetul Yemani öyle herkese nasip olacak bir şey değil. Zihne düşüren Allah'tır. Rabbimiz burada bu topraklarda onun adının onun cihana bıraktığı izlerinin anlaşılmasını murat etti ve bugün onu yapıyoruz. Neden Ardahan'da Huzeyfetü'l-Yemani, İrminiye, bugünkü adıyla Ermenistan, Azerbaycan seferlerine katılmış, düşünebiliyor musunuz? Dönem Hazreti Osman zamanı, İslam orduları ta Azerbaycan'da buraların hepsi zaten İslam'la tanışmış ama o gün Azerbaycan'a Ermenistan'a yürüyen İslam ordusunun içerisinde Huzeyfetül Yemani vardır. Madem ta oraya kadar ayak izlerini bırakmış niye biz onu Ardahan'da anlamayalım ki? Onun için Ardahan'ın nasibi o oldu. Bir başka sebebi daha var. Azerbaycan'a Ermenistan'a gitmeden önce Huzeyfe İbni Yeman ben bazen Huzeyfe Tülyemani bazen Huzeyfe İbni Yeman diyeceğim. Niye dediğimi de sonra söyleyeceğim. Oralara gitmeden El Cezire fetihlerine katılmış. El Cezire neresi? Bugün Şırnak, Diyarbakır, Hakkari'nin bir kısmı üst tarafları. O bölgenin tamamının o günkü adı El Cezire. Nusaybin'e gelmiş Huzeyfetül Yemani. Nusaybin'den bir hanım ile evlenmiş. Yani ne olmuş Hazreti Huzeyfe? Anadolu'nun eniştesi olmuş. İstedik ki Anadolu'ya enişte olan o insanda böyle bir Serhat ilinde anlatılsın. Hem onun ektiği tohumlardan istifade edelim. Hem cihana bıraktığı izlerden istifade edelim. Hepsinden önemlisi 21. asırda Huzeyfeleşmenin yolunu onun hayatının üzerinden anlamaya çalışalım. Mevla bana anlatmayı nasip etsin. Size de çok güzel bir biçimde inşallah Kavramayı nasip eylesin. Her bir sahabinin, Allah onlardan ebeden razı olsun, Biz bugün hangi birinin adını anarsak, Radıyallahu anhu mecma'in duasına dahil ederiz. Her bir sahabinin, Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan aldıkları belli izler vardır. Bugün adını bildiğimiz on bin sahabi, Efendimiz'den bir şekilde nasiplenmiştir adını bilmediğimiz 90 bin yüz bin sahabi elbette ki onlar da Efendimiz aleyhissalatü vesselam'la münasebeti olan sahabi efendilerimiz bir şekilde bir alanda istihdam edilmişlerdir bakıyoruz mesela sadakat der demez aklımıza Hazreti Ebubekir geliyor adalet der demez Aklımıza Hazreti Ömer geliyor. Haya der demez aklımıza Hazreti Osman geliyor. İlim der demez aklımıza Hazreti Ali geliyor ve diğerleri geliyor. Huzeyfe İbn Yeman deyince aklımıza ne geliyor? Sırrı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sahibu sır, Resulullah'ın sırdaşı Sırın sahibi ya da sahibül esrar sırların sahibi. Demek Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Huzeyfe'yi kendisine sırdaş edinmiş. Nice sırlarını onda saklamış. Nice söylenmesi pek de hoş olmayan Bundan dolayı da topluma açıkça söylenmeyen bazı sözleri mesela münafıkların isimlerini Efendimiz onda saklamış. Kıyamete dair bazı şeyleri hemen kendisinin arkasından vefatıyla birlikte ortaya çıkan nice fitneleri karışıklıkları onda saklamış. Peki neden dostlar bir düşünelim. Neden bu iş için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hazreti Huzeyfe'yi seçti? Neden mesela Hazreti Ebubekir sırdaş olarak edinilmedi de yıllar sonra Müslüman olan biraz sonra söyleyeceğim 13 yıl sonra Müslüman olan biri Resulullah'ın sırdaşı oldu. İlginç değil mi? Neden mesela Hazreti Ömer gibi biri değil? Hz. Osman değil Hazreti Ali ki Resulullah'la arasında bir karışlık boşluk olmayan biri değil Hz. Ali'nin Efendimiz'e yakınlığını biliyorsunuz o amcaoğlu değil sadece o sadece damat değil peygamber evine o sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hmm. ellerinde yetişen biri de değil. Hazreti Ali'nin, Efendimizin nazarında yeri bambaşka. Ne diyordu Efendimiz? Harun Musa'ya ne ise sende de bana olsun. O bambaşka. Peki niye Ali değil de Huzeyfe? Niye de, niye havarim deyip işaret ettiği Hazreti Zübeyir değil de Hazreti Huzeyfe Niye cömertlik timsali Hazreti Talha Değil de Hazreti Huzeyfe Niye Ensardan biri değil İstanbul'umuzun manevi Fatihi Halid İbni Zeyd Eba Eyyub El Ensari Mihmandarı Resul Niye o değil de Hazreti Huzeyfe Niye vefatıyla Arşı titreten Sad ibni Muaz değil de o. Niye? Bunun bir sebebi olmalı. Sırı saklayacak bir insan sadık olmalı. Sadakat hayatının timsali olmalı. Dirayet sahibi olmalı. Biri onu sıkıştırdığı zaman o sırı vermemeli. Ser gitmeli ama sır çıkmamalı. Zeki olmalı. O sırrı anlayabilmesi için feraset sahibi olmalı, basiret sahibi olmalı, iradesinin hakkını vermeli. Peki söyleyin aziz kardeşlerim adını andığım ashab-ı kiram efendilerimizin hepsinde bu özellik yok mu? Var. Hepsinde var. O halde Hazreti Huzeyfe'yi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Sırdaş eden şey başka bir şey. Nedir o? Onu söyleyeyim size. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın elinde yetişen sahabe-i kiram. Ne zaman Resulullah'ın yanına gelseler hep hayırlı amelleri sordular. Ya Resulallah en hayırlı amel nedir? Şöyle bir arayın hadis kitaplarında. Onlarca böyle soru görürsünüz. En hayırlı amel nedir? Sormuştur Ebu Hureyre, sormuştur Abdullah İbni Mesud, sormuştur Saad bin Muaz, sormuştur Muaz bin Cebel, sormuştur sormuştur. Ama diyor ki ben Resulullah'tan hayırlı haberleri sormadım. Ya ne sordun? Ben Resulullah'tan şerli haberleri sordum. Ya Resulallah, en şerli haberler nedir? Bunu söyle ki biz zaten hayır üzereyiz. Şerlileri bilelim şerden korunalım. Şerlileri bilelim şerden kaçınalım diye ben hep şerlileri sordum. Hadis kitaplarına bakın. Şer'i Resulullah'a soran sadece Huzeyfe İbn Yeman'dır. Ne yapmış Huzeyfe'yi Resulullah'ın sırdaşı anladınız mı? Bunların bütün özellikleri ortak Ashab-ı Kiram'da. Ama Huzeyfetül Yemani'yi bir adım öne çıkaran şey meraktır merak. Merak ilmin hocasıdır ya. Merak ettiği için Resulullah o merakının hatırına sırları onda saklamıştır. Onu şöyle anlayalım ki ne olduğunu daha iyi anlamış olalım. Hani uçakların kara kutuları vardır ya, uçak düşse bile o kara kutuda her türlü bilgi saklıdır. İşte Huzeyfe İbni Yeman demek, ümmeti Muhammed'in kara kutusu demektir. Allah Resulü sırları onun o güzel zekasında, o güzel hafızasında, o tertemiz yüreğinde sakladı. Onu ona emanet etti. Emanet etmesinin sebepleri de vardı. O sebepler ortaya çıktığı zaman sırlar zaten ortaya çıktı. Ama böyle bir özelliği merak gibi bir özelliği onu diğer sahabiden ayırarak başkalarının elde etmediği bir noktaya getirdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın onu konuşlandırdığı yerde de o hayatının sonuna kadar konuştu. Peki kimdir Huzeyfe İbni Yeman niçin bazen Huzeyfetül Yemani bazen Huzeyfe İbni Yeman diyeceğiz Yeman aslında onun babası değil Babası Cabir bin Haris Ama o Yemeni kabilelere mensup olduğu için Dedesine ya da babasına Yemani dediğin, denildiğinden dolayı biz ona nispeten öyle anıyoruz Ne Mekkeli ne Medineli Annesi Medineli o Arapların meşhur bir kabilesi var Gatafan kabilesi diye o kabilenin abs kolu diye bir ayrı kolu var o koluna mensup dedesi bir cinayet işlemiş kaçıp gelmiş Medine'ye o günkü adıyla Yesrib'e Abdüleşhel oğulları diye Medine'de bilinen bir kabileyle müttefik olmuş anlaşmalı olmuş orada yaşamış. Bir müddet sonra çıkmış Mekke'ye gitmiş. Hem Medine'de yaşamış hem Mekke'de yaşamış. Bu bilgiyi unutmayın buraya da döneceğiz. Bu bilgi bizim için önemli. Aradan bir müddet geçince Huzeyfetül Yemani'nin babası Hüseyl İbni Cabir Abdüleşhel oğullarından bir hanım ile rebab in Binti Kab isimli bir hanım ile evlenmiş. Allah o evlilikten onlara bir sürü çocuk vermiş ki hepsi Müslüman olmuş, hepsi sahabi olmuşlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz 13 yıl Mekke'de kaldığı zaman Huzeyfe daha bir çocuk. Efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde yaşını tam bilmiyoruz ama daha 20'ye varmamış. Gencecik bir delikanlı. Böyle iken babası, annesi, kardeşleriyle daha Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'ye hicret etmeden Müslüman olmuşlar. Efendimiz Medine'ye hicret edip gelmiş. Huzeyfetü'l-Yemani de diğer sahabi gibi babası ve kardeşleriyle beraber Mescid-i Nebevi'nin inşaatında çalışmışlar. Biliyorsunuz Efendimiz önce kendine bir menzil sonra bir mescit sonra mescidin hemen arkasında Adam yetiştirmek için bir mektep ki o mektebin adı Suffa Mektebi orayı da kurduktan sonra Medine'deki İslam toplumu yürümeye başlamış. Mescidi Nebevi'nin inşası bitince aleyhissalatü vesselam Efendimiz İslam toplumunun temel taşı olan kardeşliği gösterme adına muhacir ensar kardeşliğini kurmak istemiş. <Gülüyor> Enes bir malike demiş ki, git bana çağır gelsin. Ensar ve muhacirleri gelmişler. Orada bir kardeşleştirme yapmış. Sıra Huzeyfe İbni Yemana gelince, efendimiz ona demiş ki, ey Huzeyfe, sen Mekkelimisin, Medinelimisin. Dedim ya aklınızda tutun o bilgiyi. Çünkü onun ailesi hem Mekke'de yaşamış hem de Medine'den. Ne aslen Medineli ne Mekkeli. Onun için Efendimiz ona soruyor. Seni ne kabul edelim? Medineli mi kabul edelim? Mekkeli mi kabul edelim? Huzeyfe demiş ki ya Resulallah beni ensardan say. Yani Medineli kabul et. Ensar olmayı kabul edince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona bir muhacir kardeşi vermiş. Kim o muhacir kardeş biliyor musunuz? Adını söylesem size, ikisinin değerini o zaman daha iyi anlayacaksınız. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz, o ensar muhacir kardeşliğinde asla rastgele bir seçim yapmadı. Birbirini tartacak adamları birbirine kardeş kıldı. Onun için orada, Huzeyfe'ye verilecek olan muhacir, aynen Huzeyfe gibi olmalıydı. Kim? İslam'ın ilk şehit ailesinin çocuğu, Ammar bin Yasir. Onu ona kardeş kılıyor. Ve o kardeşlikleri, bir destan yazacak kadar, farklı bir ufuka, farklı bir noktaya doğru yürüyor. O kardeşlikten sonra da adım adım, Huzeyfe'yi Efendimiz'in arkasında görüyoruz. Dedim ya yaşı 20'ye varmamış bakın tüm anne ve babalara örnek olabilecek bir örnek anlatacağım onun hayatından. Efendimiz hicret etmiş gelmiş Huzeyfe hep Efendimiz'in arkasında annesi gözlüyor çocuğunu yaşı 17 olmuş 18 olmuş bakıyor ki birkaç gün Huzeyfe Mescid-i Nebevi'ye gitmiyor. Anında orada söylenen söz şudur. Niye gitmiyorsun oğlum? Sen Resulullah'tan mahrum yaşamanın ne demek olduğunu biliyor musun? Çabuk git ve Resulullah'ı bir nefes müddetince bile boş bırakma. Ana bu İslam'ın anası. Bugün analarımız böyle olduğu zaman. Babalarımız böyle olduğu zaman sahabenin hasbiliğinde nesillere kavuşacağız inşallah. Nesillerimizin böyle olabilmesi tamamen biz ebeveynlerin elinde. Varıp geliyor. Allah Resulü'nü adım adım takip ediyor. Efendimiz hücresine çekiliyor. Hücresine doğru da yürüyor. O, o bir kere almış ya onu hücreye doğru da yürüyor. Efendimiz bir ara bakıyor ki arkasından biri geliyor. Dönüp diyor ki sen kimsin? Ya Resulallah ben Huzeyfe'yim diyor. Ne arıyorsun arkamda? Annem dedi ki Resulullah'ı adım adım takip et. Ben onun için sen eve gidene kadar arkandayım ya Resulallah. ve selam Efendimiz açıyor ellerini. Allah sana da anana da rahmet etsin diyor. Efendimizden dua alacak Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin duasıyla büyüyecek Ve daha işin başında ilk günlerde Bu duayı alarak yola revan olacak Hicretin ikinci yılı Bilal'in sesi duyuluyor Medine sokaklarında Bilal Bedre doğru asker istiyor O gün nasip bu ya Huzeyfe babasıyla beraber Hüseyin ile beraber Medine'nin dışındalar. İslam ordusu 313 askerle Medine'den çıkıyorlar. 160 kilometre Bedir, Bedir'e doğru yürürlerken ikisi geliyor baba oğul Medine'ye İslam ordusu çıkmış. Baba yaşlı kaç yaşlarında yine takribi söylüyoruz en az 70 yaşında en az fazlası var eksiği yok. Kuzeyfe de 20 yaşlarında o kadar. Baba oğul diyorlar ki biz ne yapıp yapıp Resulullah'a yetişeceğiz. Başka bir yoldan Bedre doğru yürüyorlar. Onlar Bedre doğru yürürlerken peygamber ve vesselamla karşılaşmadan Mekke müşrikleri bunları tutuyorlar. Ne yapıyorsunuz diyorlar burada sorguluyorlar onları. Onlar diyorlar ki biz Medineli tüccarlarız. Ticaret için buradayız. Harp hiledir ya. O harp hiledir ilkesini orada uyguluyorlar. Eğer bizi bırakırsanız dönüp Medine'ye gideceğiz. Ebu Cehil diyor ki bize söz verin. Gidip Muhammed'e kavuşmayacağınıza dair bize söz verin sizi serbest bırakalım. İki Müslüman baba oğul Hüseyin ve Huzeyfe söz veriyorlar Ebu Cehil'e. Biz dönüp Medine'ye gideceğiz diye arka bir yoldan serbest kalınca dönüp Efendimiz'e geliyorlar. Dikkat edin bir sırdaş nasıl yetişir Resulullah'ın verdiği sözün üzerinde 21. asırda nasıl huzeyfe olunur onun yollarını öğreneceğiz. Onlar Bedre doğru gelirlerken Efendimiz ne halde? Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz çadırının içinde rivayeti Hazreti Ebubekir Bekir aktarıyor bize. Ben diyor o güne kadar Allah Resulü'nü öyle dua ederken görmedim o günden sonra da görmeyeceğim. Nasıl dua ediyor biliyor musunuz peygamberimiz? Biz biliyoruz duada ellerin nasıl açılacağını hadis kitaplarımız bize söyler böyle açılır birleştirilir biraz kaldırılır. Ama öyle değil. Bedir günü Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle dua ediyor. Eller böyle Allah'ım bana vadini eriştir. Allah'ım bana zaferini ulaştır. Eğer sen şu bir avuç iman topluluğunu helak edersen yeryüzünde senin adını anacak kimse kalmayacak. Dayanamıyor Hazreti Ebu Bekir içeriye giriyor. Sırtından düşmüş cübbesi. Yeter ya Allah diyor. Allah sana vadini eriştirecek. Yeter bu kadar harap etme diyor kendini. Bu halde Efendimiz. Niçin? Çünkü Bedir varlık yokluk savaşı 313 asker Müslümanlar karşıda 950 tane Mekke müşriği var. Müslümanların sadece iki tane atı var biri Zübeyir bin Avvam sağda Miktat İbni Esfes solda karşıda 200 tane atlı var. Böyle bir ortam bir adamın ne demek olduğunu anlayın. Şimdi Huzeyfe'ye söylenecek söze gelin. Efendimiz çadırdan dışarıya çıkıyor. Huzeyfe diyor ki kandırdık ya Resulallah onları kandırdık. Başımızdan şöyle şöyle bir olay geçti. Ne diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? Çabuk Medine'ye geri dönün. Düşman dahi olsa biz her şart ve durumda verilmiş sözü yerine getirmekle emrolunduk. Ben sizden değil Rabbimden yardım isterim. Söz bu. Alır mısınız alacağınızı buradan? Dosta verilmiş sözden değil, düşmana verilmiş sözden bahsediyorum size. Normal bir zamandan değil, savaşın ortasından bahsediyorum size. Ama Müslümanın ahlakının ne demek olduğunu bize söyleyen, gösteren Muhammedun Resulullah'ın sözünü söylüyorum size. Dönüp geliyorlar ve Bedir ashabı olma güzelliğini nimetini bundan dolayı elden kaçırıyorlar. Bedir'in arkasından bir yıl sonra Uhud olacak. Huzeyfe Uhud'a katılan 700 sahabiden birisidir. Babası dedim ya 70 yaşın üstünde Efendimiz o gün yaşlıları Uhud'a getirmemiş. Yaşı 15'in altında olanları da Uhud'a getirmemiş. Uhud savaşının başlayacağı bir anda kadınların, çocukların ve yaşlıların olduğu o evde iki tane ihtiyar konuşuyorlar. Asrı saadete bakın, saadet asrının çocuklarına bakın, hanımlarına bakın, gençlerine bakın, ihtiyarlarına bakın. Hepsi kurban olduklarımız bambaşka. Her biri bir bambaşka. İki ihtiyar. Hüseyin İbni Cabir, Sabit İbni Vakş. Hüseyin, Huzeyfe'nin babası. Arkadaşı olan Sabit'e diyor ki, Sabit, Allah bizi 70 yaşına kadar yaşattı. Daha ne kadar yaşatacak? Ne kadar yaşayacağız ki? Yaşasak yaşasak, Üç yudumluk su müddetince daha yaşayacak. Yaşayacağız. Gel biz en iyisi alalım kılıçlarımızı. Varalım Uhud'a. Uhud'da savaşalım. Belki Allah şu ahir ömrümüzde bize şehadet nasip eder. Şehit olarak Mevla'ya yürürüz. Sabit de zaten bunu istiyor. Alıyorlar kılıçlarını. Kapatıyorlar yüzlerini. Uhud'un meydanına doğru geliyorlar. Bir Mekke müşriyi... ...sabiti karşılıyor... ...kılıcıyla doğuruyor... ...sabit şehit olarak gidiyor. Huzeyil o yaşıyla... ...Hüzeyl o yaşıyla... ...Uhud'un meydanında kılıç sallıyor. Bir ara Huzeyfe bakıyor uzaktan... ...bu benim babam mı diyor... ...yok diyor babam gelmedi savaşa... ...ama bakıyor babaya benziyor... ...acaba babam mı diyor... O anda Müslümanlardan biri Utbe İbn Mes'ud onu Mekkeli biri zannederek karşısına geçiyor. Uzaktan bağırıyor Huzeyfe. Aman yapma o Müslüman. O benim babam. O benim babam derken Utbe kılıç darbeleriyle Huseyli orada şehit ediyor. Geliyor Huzeyfe babasının kanlı bedenini alıyor kucağına. Göz yaşı döküyor. Söylenen söz nedir biliyor musunuz orada? Dirayet bu işte. Nasıl sırdaş olmuş Resulullah'a? Onun kodlarını öğreniyoruz aslında. Allah'ım sen hata ile babamı öldüren Müslüman kardeşimi affet. Sen rahimsin, rahmansın, Müslüman kardeşimi affet. Bu nasıl bir iştir Allah aşkına? Anlayabilmek kolay mı? Anlatması bile zor bunun. Ve savaş sonrasında Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hüseyin'in diyetini gönderiyor Huzeyfe'ye. Hata en öldürülmüş ya diyet gönderiliyor. Bu ne diyor Huzeyfe? Resulullah gönderdi. Olmaz diyor. Ben bunu asla almam. Getiren sahabi diyor ki Resulullah'ın gönderdiği bir şeyi geri çevirme. Alıyor o diyeti Tek bir dirhemine El sürmeden Hepsini Müslümanlar arasında Tasadduk ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bunu duyunca Yine eller havadadır Yine Huzeyfe'ye Dua dua yakarılmaktadır Bir duayı da Uhud'un arkasından Alacaktır Uhud'un arkasından iki sene geçmiş Hendek gazvesi karşıda 12 bin kişilik ahsap ordusu bu tarafta 3 bin kişilik İslam ordusu. Selmanı Farisi'nin görüşlerine uyarak Hendekler kazılmış kazanlardan birisi de huzeyfet Yemani'dir. Uzamış savaş biliyorsunuz sıcak bir savaş olmadı Hendek gazvesinde ama çok büyük bir imtihandı. Müslümanlar o gün İki ateşin arasında kaldılar. Anlaşmalı olmalarına rağmen beni Kuroiza Yahudileri Müslümanlara ihanet ettiler. Çoluk çocuk hepsi bir tarafta onlar Müslümanların cephede olmasından istifade ederek yok etme adına planlar kurarken Mekke tarafı da saldırı adına fırsat kolluyordu. Savaşın uzadığı bir zaman sürecinde Huzeyfetü'l-Yemani öyle bir iş yapacak ki Resulullah'tan cennette benim komşum olmalısın duasına mazhar olacak. Oturuyor bir gün Medain'de sizi biraz daha ötelere götüreceğim. Medain Irak'tadır ve oranın valisidir Huzeyfe. Sahabe olmamış bizim gibi ama onlar bahtiyarlar. Tabi'in nesli de en hayırlı ikinci nesil. Tabiinden olan nesil aralarında konuşuyorlar. Sohbetin konusu ne biliyor musunuz? Diyorlar ki eğer biz de Resulullah'ı görme şerefine nail olsaydık biz de Ali gibi olurduk. Mus'ab gibi olurduk, Sad gibi olurduk onlardan biri olur. Resulullah'ın önünde, arkasında, sağında, solunda kılıç sallardık. Onlar gibi Resulullah'ın müjdesine nail olurduk. Allah'ın övgüsüne mazhar olmuş o bahtiyar nesilden biri de biz olurduk. Biz de diyor muyuz bazen bunu? Ah keşke Ardahan'da değil de Mekke'de, Medine'de yaşasaydık. Keşke Miladi 21. asırda değil de Miladi 6. asırda yaşasaydık da onlardan biri olsaydık diyoruz değil mi? Bakın Huzeyfe ne diyor? İçeriye giriyor, tabi'in neslinin bunu konuştuğunu duyuyor. Anında söz şu, sakın öyle demeyin. Vallahi biz nicelerini gördük. Allah Resulü ile beraber yaşadılar ama imtihanı kaybettiler. Kimi münafık olarak, kimi kafir olarak, kimi müşrik olarak imtihanı kaybettiler. Ebu Cehil dediğiniz adam Resulullah'ın 13 yıl komşusu değil miydi? Onun evi Kabe'nin karşısında değil miydi? Ne oldu akıbeti? Ebu Leheb dediğiniz adam Resulullah'ın amcası değil miydi? Ne oldu akıbeti? Bunu söylüyor Huzeyfe. Buradan bakınca ah orada olsaydık demek kolay. Ama orada olunca o imtihanın büyüklüğü şiddeti sizi sarsabilirdi. Nicelerini sarsmıştır demiş. Gelin size bir şey anlatayım diyerek başlamış anlatmaya. Ne anlatmış? Hadis ve tarih kitaplarımızda. 2-2,5 iki, iki sayfada anlatılan Hendek gazvesini anlatmış. Bugün siyerin içerisinde Hendek'e dair en güzel bilgileri Huzeyfe'nin o rivayetinin üzerinden biz okuyoruz. Rivayet uzun ben özetleyeceğim biraz size. Son akşam diyor Huzeyfe artık açlıktan, soğuktan hepimizin iliklerinin kuruduğu akşam. Öyle ki diyor. Parmağımızı uzattığımız zaman gece karanlığında karanlıkta parmağımızı göremeyecek kadar rüzgar soğuk ve karanlık var. Hepimiz açlıktan sinmişiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise kıyamda namaz halinde. Namazını bitirdi sonra döndü biz bir grup sahabiyiz kim onlar kimler var orada söylemiyor. Ama bir grup sahabiyiz diyor. Dönüp bize dedi ki cennette bana şöyle olmak yani komşu olmak isteyen biri var mı içinizde? Kalksın ayağı ve varsın Mekkeli müşriklerin ordugahına tabir caiz ise casusluk yapsın. Onlardan bize haber getirsin. Huzeyfe diyor ki hiçbirimiz kalkamadık. Açlık öyle ki bizi sarsmış yerimizden kalkacak halimiz yok. ve selam efendimiz ikinci kez içinizden biri yok mu? Mekke'nin içine girecek Mekke ordusunun onların halini görecek ve halinden bize haber getirecek. Bu amelinin karşılığında da cennette benimle olacak biri yok mu? Ses yok üçüncü kez söylüyor efendimiz yine ses yok diyor ki Huzeyfetul Yemani geldi bize doğru yürüyor ben diyor gözükmemek için üstüme bir şeyi örttüm ayağıyla beni şöyle itekledi kimsin dedi ben Huzeyfeyim dedim ya Resulallah duymuyor musun benim sesimi ya Resulallah açlık soğuk Beni bu hale soktu. Kalk dedi ayağa kalktım. Üstümde elbise yok diyor. Sadece hanımımın bana verdiği bir gömlek var. O günkü şartları düşünün. Soğuktan tir tir titriyorum. Bana dedi ki bu işi sen yapacaksın. Artık itiraz yok. Lebbeyk ya Allah dedi. Ama orada bir şey söyledi. Şu açlık ve soğukluk. Senin emrine icabet etmeme engel oldu ya Resulallah. Yürü dedi Huzeyfe yürü. Ne açlık ne soğukluk sana işlemeyecek. Açtı ellerini Allah'ım dedi. Sen onu önünden, arkasından, sağından, solundan, üstünden, altından... Gelecek her türlü musibetten, soğuktan, açlıktan muhafaza eyle. Ne yaptı biliyor musunuz Huzeyfe? Ya da ne dedi? Resulullah duasını bitirir bitirmez soğuktan tir tir titreyen ben bir anda hamamdaymışım gibi oldum. Allah Resulü'nün duasının icabeti. Ve yürüdüm diyor Mekke müşriklerinin ordugahına. Vardım onların içlerine. Baktım oturuyorlar ben de onların içine oturdum. Gizlenmiş yüzü kapalı o günkü şartlar içerisinde. Yanımda biri var solumda biri var. Baktım biri ayağa kalktı konuşuyor. Biri ona hitap edince o konuşanın Ebu Sufyan olduğunu öğrendim. Anında çantamı açtım. İçinden okumu çıkardım, gizlendim bir yere. Ebu Sufyan'a nişan aldım, atacağım. Resulullah'ın sözünü hatırladım. Sakın bir şey yapma. Sadece bize haber getir. Ne bir ok at, ne bir taş at, ne onlarla konuş. Senin görevin sadece bize haber getirmek. Hemen okumu tekrardan heybeme, çantama koydum. Geldim, oturdum. Ebu Sufyan yabancı birinin... Olduğunu anlamış olacak ki dedi ki gece karanlıktır yanınıza bir casus gelmiş olabilir. Herkes yanındaki adamın elini tutsun ve onun kim olduğunu öğrensin. Zekasına kurban olduğumuz bakın ne yapacak. Hem sadık olacak yalan söylemeyecek hem de orada Allah Resulü'nün görevini harfiyen yerine getirecek. Diyor Allah içime bir ilham koydu. Yanımdaki daha bana sormadan ben hemen yanımdakinin elini tuttum. Kimsin sen dedim. Dedi ki ben Amr İbni Asım. İşi riske atmaya gerek yok dedim. Bir de bu tarafa sorayım. Sen kimsin dedim. O da dedi ki ben Muaviye bin Ebi Sufyan'ım. Daha ikisi de Müslüman olmamışlar. Artık kimse sormuyor. İlk hamleyi o yapmış. Oturuyor orada konuşulanları dinliyor Ebu Sufyan diyor ki açlık soğuk bizim belimizi kırdı aynı şey onlarda da olmuş kalkın ve gidelim eğer siz gelmezseniz ben gidiyorum öyle demiş ve bir anda devesine binmiş yürümeye başladığı anda o içlerinden biri demiş ki sen ordunun komutanısın sen bu insanları göndermeden nasıl gidersin Araba korkak olarak mı yazılacaksın diyerek Ebu Sufyan geriymiş. Bütün insanları göndermeye başlamışlar. Huzeyfetül Yemani'nin öğrenmek istediği bu. Dönüp gelmiş. Gelirken yolda 20 tane olduğu söylediği sayısı artık kaç kişi ise sarıklı bir zümreyi görüyor orada. Onlardan birisi diyor ki Sahibine bizden selam söyle, bu iş tamamdır. Kim olduğunu bilmiyor ama melekler olduğunu Efendimiz onlara söyleyecek. Dönüp geliyor. Geliyor, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın huzuruna az bir şey kalıyor. Diyor ki Resulullah'ı gözümün önünde gördüğüm anda beni Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Gönderme, göndermeye karar verdiği o anda nasıl soğuk belimi kırdıysa o soğuk bir daha geri geldi görev bitti soğuk geri geldi tir tir titriyorum Allah Resulü beni gördü gel gel Yeman'ın oğlu dedi geldim şöyle önünde durdum ama titriyorum soğuktan gel gel dedi yaklaş dedi geldim biraz daha yaklaştırdı Namaz kıldığı seccadesinin bir ucunu beni uzattıktan sonra üzerime koydu. Ben öylece bekliyorum. Allah Resulü kalktı namaza durdu. Namazını kıldı sonra döndü bana dedi ki anlat bakalım Yeman'ın oğlu ne oldu? Ya Resulallah Mekke ordusu darmadağın oldu. Her birisi dağıldı. Ebu Sufyan şunu söylüyor falanca şunu söylüyor hepsini rapor ediyor. Bir tek bir sesi yankılanıyor orada ve diyor ki Allah Resulü öyle güldü öyle güldü ki mübarek dişleri gözüktü. Sonra bana dedi ki uyu dedi biraz istirahat et. O örtüyü yine üzerime örterek Efendimiz yine namaza devam etti. Ben yorulmuşum ne kadar uyumuşsam bir ara bir kolun beni dürttüğünü gördüm kalk ey uykucu kalk dedi baktım ki Allah Resulü hemen kalktım sabah namazını onun arkasında eda ettim Hendek gazvesinde onun bu görevi yapması aldığı o dua Resulullah'ın yanında kazandığı o güven ileride onun sırdaş olmasının onun Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında değerinin artmasının en önemli vesilelerinden biri olacak. Aradan birkaç yıl geçiyor Tebuk gazvesi biliyorsunuz hicretin dokuzuncu yılı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 30 bin kişi ile Tebuk'a doğru gidiyor. Savaş olmuyor dönüş yolunda geliyorlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Devesini arkadan süren Ammar bin Yasir, önden devesinin yularını tutan Huzeyfetul Yemani, Ensar Muhacir ya her zaman öyledir zaten. Orada Cebrail Efendimiz'e bir haber getiriyor. Haber şu, Medine'deki münafıklar bir suikast tertiplemişler. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ı Medine'ye giriş yolunda dar vadiden devesini ürküterek aşağıya düşürecekler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu haberi alınca 30 bin kişilik ordusunun büyük bir bölümünü uzak olmasına rağmen Medine'nin geniş yolundan o geniş vadi yolundan gönderiyor kendisi ise bir grup sahabiyle o dar vadiden geliyor dar vadiye girer girmez Allah Resulü Yüzleri kapalı sayıları onun üzerinde münafık çetesi geliyor amaç belli Allah Resulü'nü orada şehit edecekler onun planını yapmışlar günlerdir bir anda Ammar bin Yasir onları karşılıyor o anda bir karışıklık oluyor Efendimiz diğer sahabi ile beraber oradan kurtulmayı başarıyor. Allah'ın koruması ve gözetlemesiyle münafıklar muratlarına nail olmadan çıkıp gidiyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam önce Ammar bin Yasir'e soruyor. Tanıdın mı diyor onları. Hayır ya Resulallah diyor. Yüzleri kapalı olduğu için tanıyamadım. Ne için gelmişlerdi biliyor musun? Ammar bin Yasir diyor ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Onlar beni öldürmeye gelmişlerdi diyor. Sonra Huzeyfe'ye soruyor. Tanıdın mı diyor onları. Hayır ya Resulallah. Gel ben onları sana söyleyeyim diyor. Ama bu bir sırdır. Sadece sende kalacak. Ve tek tek münafıkların isimlerini Allah Resulü Huzeyfe'ye veriyor. Peki. Sormamız gereken soru şu. Efendimiz Huzeyfe'ye o sırları verirken... Ne dedi verdi? Kimselere söyleme. Madem kimselere söylenmeyecek, niçin söyledi? Neden o sırları verdi? Bunun bir sebebi olmalı değil mi? Bunun birkaç sebebi var. Birincisi, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gibi biri bile olsanız, sırdaşa ihtiyaç duyarsınız. Bu iş, bu yol, bu kulluk, sırdaşsız dostsuz yürünmez bazen sen birine sırdaş olacaksın bazen biri senin sırdaş olacak bu iş böyledir sırdaşsız kulluk yolu yürünmez İkincisi, Efendimiz aleyhissalatü vesselam münafık olmalarına rağmen hiçbir zaman insandan ümidini kesmemiştir eğer o anda münafıklar ifşa edilse onlar münafık olarak kalacaklar ama Efendimiz sonuna kadar o sırları sır olarak saklıyor belki ileride mümin olurlar imanlarına tekrardan kavuşurlar imanlarına gerçekten derinlik kazandırırlar diye o sırlarını ifşa ettirmiyor üçüncüsü buradan çok önemli bir mesaj alacağız çok önemli bir nokta hayatlarımızda olmayan bir şey Ashabı nifaka karşı sürekli canlı tutmak için onu gizli tuttu. Bu ne demek? Sahabe her an kendisinin münafık olup olmadığını kontrol etsin. Allah aşkına cemaat sordunuz mu hiç kendinize ben münafık mıyım sorusunu? Hiç aklınıza geldi mi? Kendinizi gece sorgularken Ben münafık mıyım diyen Ama bakın size birkaç söz aktaracağım tabiinin büyük imamlarından İbni Ebi müleyke diyor ki Ben Resulullah'ın onlarca sahabisiyle beraber oldum O sahabiler içerisinde en az 20 tane sahabiden Ben münafık mıyım sorusunu duydum Ondan yıllar sonra gelecek İmam Kastalani büyük bir siyer yazarı ve alimdir. İmam Kastalani'nin itirafı da şu. Ben diyor Resulullah'ın ashabı içerisinde 21 sahabinin ben münafık mıyım sorusunu sorduğunu tespit ettim. Onlardan biri Ömer'di, onlardan biri Ayşe'ydi. Radiyallahu anhuma. Allah aşkına bu nasıl bir şey? Hepinizin bildiği bir rivayet. Hazreti Hanzala'yı biliyorsunuz. Meleklerin yıkadığı sahabi o. Onun babası bir münafık. Ebu Amr. Münafık olarak da ölecek zaten. Onun kayın babası da münafıkların başı. İbni Selül onun kayın babası. İbni Selül'ün kızı Cemile ile evli. Ama biliyorsunuz Uhud günü. Gusül lazım olmasına rağmen çıkacak dışarıya gusül almadan Allah Resulü beni çağırıyor diye kılıcını alıp Uhud'un meydanına koşacak o gün şehit olacak Efendimiz bilmiyor ne olduğunu bir ara şöyle bir başını kaldıracak ne oldu bilmiyorum ama melekler gümüş tepsilerin içerisinde hanzalayı yıkıyorlar deyip meseleyi bize söyleyecek sonra bakacaklar ki Hanzala'nın saçı daha ıslak. Sonra öğrenecekler ki hanımından meselenin aslı nedir diye. O Hanzala bir gün sokakta geziyor Medine'de. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sadık dostu kim? Hazreti Ebubekir Bekir onun karşısında. Ne bu hal Hanzala diyor. Ey Eba Bekir diyor Hanzala münafık oldu. Subhanallah diyor. Hiçbir mümin münafık olur mu? Niye böyle söylüyorsun? Hanzala diyor ki gel söyleyeyim sebebini. Biz Allah Resulü'nün yanındayken o bize cennet diyor cenneti yaşıyormuşuz gibi oluyoruz. Cehennem diyor cehennemi hissediyormuşuz gibi oluyoruz. Sonra ayrılıyoruz Efendimizin huzurundan dışarıya çıkıyoruz aşa gidiyoruz eşe gidiyoruz işe gidiyoruz Efendimizin yanındaki o halden başka bir hale giriyoruz. Onların hepsini unutuyoruz. Bu münafıklık değil de nedir? Ne demiştir Hazreti Ebubekir Bekir? Asıl bizim için önemli olan o. Belki bu rivayeti siz defaatle okudunuz duydunuz. Asıl üzerinde durmamız gereken mesele Hazreti Ebubekir'in Bekir'in söylediği söz. Ne dedi? Anında söz şu. Eğer bu hal münafıklıksa ben de münafığım. Çünkü bende de oluyor bu. Ben de aynı haldeyim. Gel beraberce gidelim Allah Resulüne. Anlatalım derdimizi o söylesin bize. Varıyorlar Resulullah'ın huzuruna. Efendimiz dinliyor onları. Sonra tebessüm ediyor. Ey Hanzala diyor. Her saatin bir vakti bir hükmü vardır. Eğer sen hep benim yanımdaymış gibi olsaydın. Sokakta melekler sizinle müsafaha ederdi. Yani melekleşirdiniz ama istenen o değil sizden. Siz bu haldesiniz, beşersiniz. Önemli olan hayatınızdaki güzellikleri arttırmak. Peki biz niye sorgulamayız kendimizi? Acaba bir yerden müjde mi aldık ki rahatız? Ben uykunuzu kaçıracak. Belki bu gece başanızı yastığa koyduğunuz zaman uyuyamayacağınız bir söz söyleyeyim size. Ben değil, Tabi'nin meşhur imamı Hasan-ı Basri Rahmetullahi Aleyh söylesin. Münafıklığından korkmayan münafıktır. Bu söz bitirdi bizi. Münafıklığından korkmayan münafıktır. İşte Efendimiz bu korkuyu, Sahabenin içerisinde derinlemesine hayatının her anında kendisini muhasebe etmesi için, kendisini kontrol etmesi için bir vesile olsun diye münafıkların isimlerini söylemedi. Dördüncü bir sebep daha var. Ne dedi ve vesselam efendimiz hayatının son demlerinde? Huzeyfe size ne söylerse tasdik edin. Niçin? O sırdaş, o ümmetin kara kutusu, sırlar onda. Siz ona bakın, onun söylediklerine. Çünkü kırılma anında o bir şey söyleyecek. Allah Resulü sırları verdi ona ama İslam toplumu kırılacağı anda o sırlar ifşa edilecek. Kırılmayana kadar sırlar ifşa edilmeyecek. Hazreti Ömer bunu bildiği için, Huzeyfe'nin arkasından bir ömür ayrılmadı biliyorsunuz değil mi? Huzeyfe ne olur söyle kim minafık söyle söylemiyor. En son diyor ki o zaman şunu söyle ben o listede var mıyım? Hayır diyor sen o listede yoksun. Peki Huzeyfe Allah Resulü sana fitnelere ait haberler verdi. Allah aşkına onlardan haber ver nedir fitneler ne zaman çıkacak ne olacak? Söylemiyor ısrar ediyor sen ne yapacaksın diyor Ömer fitneleri fitneler senin zamanında olmayacak peki benden sonra olacak mı olacak diyor Peki ey Huzeyfe sorudaki inceliğe dikkat edin benden sonra fitne kapısı açılacak mı kırılacak mı ne diyor Kırılacak diyor. Vah diyip Hazreti Ömer dizlerine vuruyor. Çünkü eğer fitne kapısı açılsa kapanma ihtimali var. Ama kırılırsa bir daha o kapı olur mu? Hazreti Osman'ın şehadetiyle ümmeti Muhammed'in kapısı kırıldı. 1400 senedir o kapı bakın kapanmadı. Halen kapanmadı. Kıyamete kadar da kapanmayacak. Haberi veriyor. Sonra diyor ki başka birine. O kapı kimdi size söyleyeyim mi? Söyle diyorlar. O kapı Ömer'di Ömer diyorlar. Ömer fitnenin önünde bir kapı gibiydi. O gitti kapılar kırıldı. Ümmetin hali de böyle oldu. Bunu bildiği için. Münafıkların isimlerinin onda olduğunu bildiği için kontrol ediyor Huzeyfe'yi. Hangisinin cenazesine iştirak ederse Huzeyfe, Hazreti Ömer o cenazeye iştirak ediyor. Huzeyfe'nin olmadığı cenaze namazında Hazreti Ömer de yok. Çünkü Hazreti Ömer onun münafıkların cenaze namazını kılmayacağını çok iyi biliyor. Güvendiği için onu Meda'ine vali olarak gönderiyor Ve vali olarak gönderirken Hazreti Ömer biliyorsunuz o konuda çok hassastır Valilere bir emirname yazar Gelen valinin size karşı sorumlulukları şu şu şu Ona vereceğiniz maaş şu Hepsini söyler Ama Huzeyfe'ye yazdığı mektup şudur Gelen Huzeyfe Tülyemani'dir O ne derse söz onun dediği gibidir çünkü biliyor Hazreti Ömer binmiş merkebine geliyor yiğidim yanında ne bir koruma önünde arkasında ne bir adam medainde büyük bir yer herkes sokaklara dökülmüş Ömer'in valisini karşılayacağız diye karşılama töreni geliyor merkebi ile giriyor o kalabalığa selam vererek insanlar diyorlar ki ey yolcu senin yolunun üzerinde Ömer'in valisi var mıydı? O benim diyor. İnsanlar inanmıyor. Çıkarıyor emirnameyi gösteriyor. Öylelikle biliyorlar. Sana ne maaş verelim diyorlar. Bana vereceğiniz maaş belli. Benim yemeğim, hanımımın yemeği, çocuklarımın yemeği, merkebimin yemeği. Başka da maaş yok. 20 sene sonra Hazreti Ömer'le karşılaştığı zaman, Hazreti Ömer ne diyecek biliyor musunuz? Yahu bu nasıl bir adam? Ben bunu Medain'e bir hırkayla gönderdim. 20 sene sonra Medain'den bir hırkayla döndü. O öyle bir adam. Adam gibi adam. Zaten derdimiz o değil mi? Adamsızlıktan sinelerimiz çatlıyor. Sebebi o işte. Ne biz adamız. Ne adam gibi adamlar var etrafımızda. En başta ben bunu kendi nefsime söylüyorum. Hazreti Osman döneminde de o görevdedir. Cihat meydanlarındadır. El Cezire'dedir. Azerbaycan'dadır. Şuradadır buradadır. Hazreti Osman'ın şehit edildiğinin arkasından 40 gün sonra o da vefat edecektir. Ben size Huzeyfetul İmani'nin hayatının... Sadece yüzde 10'unu anlattım desem buna inanın. Bakın size ne onun rivayet ettiği 225 hadis onlardan hiçbir şey anlatmadım. Onun çok güzel hutbeleri var. Konuşmaları var, sözleri var onları anlatmadım. Cihat meydanında kahramanlıkları var onların hiçbirini anlatmadım. Hele onun mihavent savaşı gibi. Döneminin bedri olan bir savaş var ki o savaşta ordu komutanı Numan bin Mukarrin şehit olduktan sonra orduyu bir idare edişi var ki onu anlatmadım. Birçok şeyi anlatmadım. Ama üç şey var ki anlatmasam buradan sizi eksik gönderirim. Nedir onlar? Bir, Kur'an'ın cem edilme meselesi. İki, Adamlığın zirvesi meselesi, üç onun vefatı. Üç şeyi anlatayım, sonra sözü bizim üzerimize getireyim ve sohbetimizi bitireyim. Kur'an'ın cem haline getirilmesi yani toplanma meselesi. Biliyorsunuz Efendimiz aleyhissalatü vesselam hayattayken daha vahiy nazil olmaya devam ettiği için Efendimiz Kur'an'ı iki kapak arasında toplayamadan vefat etti. Hazreti Ebu Bekir halife olunca Yemame savaşında Kur'an hafızları şehit olunca çoğu Hazreti Ömer'in teklifiyle Kur'an bir mushaf haline getirildi. Dönem Hazreti Osman zamanıdır. Huzeyfetül Yemani Azerbaycan seferlerindedir. Bir bakıyor ki İslam askerleri arasında bir tartışma var. Nedir tartışma? O gün İslam coğrafyası genişlemiş. Mısır Afrika'nın birçok kısmı Libya, Tunus, Cezayir'e kadar varmış o gün. Kıbrıs o gün Müslümanların, Anadolu'nun dört bir tarafı öyle, Irak öyle, İran öyle, ta Afganistan sınırına kadar İslam orduları ulaşmış. İslam ordularının içerisinde de her milletten insan var. Bunlar Müslüman, bir şekilde Kur'an'ı öğrenmişler. Hepsi öğrendikleri şekliyle, öğrendikleri kıraat üzere Kur'an okuyorlar ve herkes okuduğunun doğru olduğunu söylüyor. Kimi Kufe kıraatiyle, kimi Basra kıraatiyle, kimi Horasan'dan gelmiş İran lehçesini karıştırmış o kıraatle hepsi bir şekilde okuyor. Huzeyfe diyor ki eğer biz ümmeti Muhammed'i bir kıraat üzerinde birleştirmezsek İncil'in başına gelen Kur'an'ın başına gelecek. Ve Müslümanlar ana kitapları olan Kur'an'ın okunması meselesinde bile ihtilafa düşecekler. Sefer biter bitmez dönüp geliyor Hazreti Osman'ın huzuruna Medine'ye ilk söylediği söz budur. Hazreti Osman'da o görüşü kabul ediyor. Bir heyet belirleniyor. Heyetin başkanı yine Hazreti Ebu Bekir dönemindeki başkan Zeyd İbni Sabit, Übey İbni Kab Efendimizden okunuş itibariyle tasdik alan bir sahabidir. O okuyor, Kureş lehçesi üzerine Zeyd İbni Sabit de Kur'an'ı yazıyor. Ve Kur'an böyle oluşuyor. Sonra o mushaftan dört tane bir başka rivayete göre yedi tane yapılıyor İslam coğrafyasının dört bir tarafına o Kur'an dağıtılarak Müslümanların ilahi kelam üzerinde ittifaken bir şey oluşturmalarını, bir dil oluşturmalarını, kıraat oluşturmalarını sağlıyor. Bize getiriyorum sözü. ve vesselam Efendimiz diyor ki, bu Kur'an, bu kitap var ya, bundan bir harf okunduğunuz zaman, Allah size 10 sevap yazar. Sonra diyor ki zannetmeyin ki elif, lam, mim bir harftir. Hayır elif bir harftir, lam bir harftir, mim bir harftir. Düşünebiliyor musunuz? Bir Fatiha'yı okuduğumuz zaman kaç sevap defterimize yazılacağını buradan hesap edin. Bir Kur'an'ı hatmettiğimiz zaman ne kadar sevap alacağımızı Buradan hesap edin. Bir daha sözü Tul Yemani'ye götürüyorum. Peki sebep olan yapan gibi değil midir? Düşünebiliyor musunuz şimdi? Kıyamete kadar Müslümanlardan kim? Kur'an'ı eline aldı o mushafı. Başladı Fatihadan bitirdi Nassa. Her bir harfiyle Kendine on sevap yazdırdı ya aynısını Huzeyfe'nin amel defterine de yazdırır. Çünkü bu işin sahibi odur. Söyler misiniz sevap ihtibariyle sahabeyi geçmek mümkün mü? Hayır. Peki sahabi olmak mümkün mü? Hayır. Sahabi gibi olmak mümkün mü? Evet. Zaten onun için Hazreti Huzeyfe'yi bugün anlamaya çalışıyoruz. En son ona dair bir şey söyleyeceğim. İkincisi adamlığın zirvesi, adam gibi adam nasıl bir adam adamlığın kitabını yazan Hazreti Ömer'in hayatından öğreneceğiz. Halifelik günleri Hazreti Ömer'in ashabla birlikte oturmuşlar bir şeyler konuşuyorlar. Birden sözü Hazreti Ömer şunun üzerine getiriyor. Diyor ki bir temennide bulunsaydınız Allah'tan bir şey isteseydiniz ne isterdiniz? Bir sahabi kalkıyor. Ey emirel müminin diyor isterdim ki şu oda dolusu kadar altınım olsun. Bu altınların hepsini Allah yolunda infak edeyim. Sonra o infakı yaptığım için de Rabbime hamd edeyim. Ömer diyor ki ceyyit ceyyit güzel güzel diyor. Var mı başka temenni de bulunacak? Biri kalkıyor. Ey Ömer diyor isterdim ki şu oda dolusu kadar atım olsun. O atları İslam mücahitlerine vereyim. Onlar o atlarla cihat meydanlarında o atları koştursunlar. Ben de o sevaptan nasiptar olayım. Sonra bunu Allah bana lütfettiği için ona hamd edeyim. Ömer Ceyyit Ceyyit diyor. Güzel güzel. Üçüncü kez var mı içinizde temennide bulunacak? Ses yok. Biri diyor ki Ömer iki şey dedik beğenmedin. Hadi sen söyle sen bulunsaydın nasıl bir temennide bulunurdun? Hazreti Ömer'in temennisi, ben de isterdim ki, şu oda dolusu kadar adamım olsun, kim gibi, Muaz İbni Cebel gibi, Ebu Ubeyde İbni Cerrah gibi, Huzeyfetül Yemani gibi, Salim Mevla Ebu Huzeyfe gibi, adamım olsun şu oda dolusu kadar, o adamlarla, Risaletin davasının mesajlarını dünyanın dört bir tarafına ben götüreyim. İnsanlar anlayan anlıyor, anlamayan anlamıyor. Çağırıyor oradan birini. Bir kese altın bırakıyor avuçlarına. Bu altını götür. Muaza Ebu Ubeyde'ye, Huzeyfetül Yemani'ye paylaştır onların ne yaptıklarına bak, sonra gel bana haber ver. Hizmetli gidiyor, paylaştırıyor, dönüp geliyor. Ömer soruyor, ne oldu? Ya emirel müminin, üçünün de, paylarını önlerine koyduğum zaman, bunu size Ömer gönderdi dediğim anda, şöyle başlarını çevirip bakmadan, yanındakilere dediler ki Ömer bize hayır için pay göndermiş alın bunların hepsini Müslümanlara dağıtın dönüyor Hazreti Ömer diyor ki ne dedim size onlar dünyayı değiştirecek adamlar dünyayı değiştirecek adamı dünyanın değiştirmemesi lazım dünyanın değiştirdiği adamı Dünya değiştirdiği için o dünyayı değiştiremez. İşte böyle adamlar lazım bana. Böyle adamlar lazım ki dünyanın dört bir tarafına risaletin davası onların eliyle ulaşsın. Adamlığın zirvesi. Gelin vefatına. Hicretin 36. yılı miladi 656. Medain'de yıllardır validir. Düşmüş yatağa, ensar yanında, yanındakiler yanında, çağırıyor dostlarını, arkadaşlarını. Hazırladınız mı bana kefen diyor. Duygulanıyorlar, gözler doluyor. Biri hayır diyor. Hemen gidin alın gelin bana. Ben Rabbime dua ettim sabaha varmamak için. Ölüme böyle yürüyor sahabe. Ölümü bir vuslat biliyor bir kurtuluş bir buluşma onlar için. Gidiyor iki zat isimlerini de biliyoruz rivayetlerde var. Yemen işi güzel bir kefenlik alıp getiriyorlar. Bakıyor ona böyle kefen mi olur diyor. Bu kadar güzel şeye ölülerden ziyade diriler ihtiyaç duyar. Bana sade çok sade bir kefen bulun. Bizi kurtaracak olan kefen değil götürdüğümüz amellerdir diyor bulunuyor bir kefen yanına konuyor etrafına topluyor çocuklarını vasiyet edecek münafıklığı biliyor fitneleri biliyor sırları bilen biri evlatlarına bir vasiyette bulunacak dikkat edin vasiyete evlatlarım diyor Hazreti Osman şehit olmuş 40 gündür halife Hazreti Ali'dir İslam dünyasında o gün karışıklık var, Şam valisine karşı bir meyil var, iki başlı bir şey oluşmuş. O anda çocuklarına şunu söylüyor, evlatlarım diyor, yeriniz Ali'nin yanıdır. Eğer Ali'nin yanında olmazsanız hakkımı size helal etme. Neden peki? Bu hassasiyet niye? Nesaiden bir hadisten öğreniyoruz hassasiyetin kaynağını. Ümmü Seleme validemiz rivayet ediyor. Diyor ki Efendimiz Ali'yi mümin olan sever, münafık olan boğaz eder. Nifakı bilen, münafıklığı bilen birisi elbette ölüm döşeğinde çocuklarına bunu söyleyecek. Ne olacak çocukları hep Ali'nin yanında yer alacaklar. Çocuklarından iki tanesi Hazreti Ali'nin saflarında sıfında şehit olacak. Son anları evlatları söylüyor gözlerini şöyle kaldırdı Allah'ım dedi sana doğru geliyorum vallahi seni çok seviyorum sen de biliyorsun ki bir ömür boyu zilleti izzete tercih ettim bunun anlamı şu fakirliği zenginliğe tercih ettim hiçbir zaman kibirlenmedim Tevazuyu her zaman kendime bir elbise olarak edindim. Şimdi de senin huzurundayım. Sen bilirsin. Dedi ve gözlerini kapattı. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Yaşını bilmiyoruz. Ama Medain'de metfundur. Kimin yanında biliyor musunuz? Selman-ı Farisi'nin yanında. İki dost yan yana şu anda Irak'ta. Selman-ı Pak diye bilinen bir yerde metfullar halen hizmet ediyorlar halen bize söz söylüyorlar halen bize Huzeyfeleşmenin Hüzey, yolunu ve yöntemini öğretiyorlar. Benim aziz kardeşlerim söyleyeceğimi söyledim birçok şeyi de söyleyemedim ama biliyorum bakışlarınızdan da anlıyorum siz az sözle çok şey anlarsınız. Size ben sözümün sonunda Beş cümle emanet edeceğim Bu çağda 21. asırda Ardahan'da Ya da başka bir yerde Hazreti Huzeyfe'nin yolundan Nasıl yürünür Huzeyfe nasıl olunur Onun ruhu nasıl şad olur O nasıl bizim Bu yaptığımızdan razı olur Onun peygamberi Nasıl bizden memnun olur Rabbul Alemin olan Allah nasıl bizden razı olur? Bunun yoluna ait beş cümle. İnşallah alacaksınız bunları ve hayatlarınıza aktaracaksınız. Birincisi elde ettiğin makam ve mevki ne kadar büyürse büyüsün. Yanında sırlarını paylaşacağın dostların olsun. Resulullah bile kendisine sırdaş edindiyse, sen nasıl bundan beri olabilirsin ki? Sırdaşsız olmaz, dostsuz olmaz. Kardeşim dediğin dostların olacak etrafında, kardeşten de belki öte, öz anadan babadan, senin kardeşin, ona veremeyeceğin bazı sırları, o dostum dediğine vereceksin. Ama sen, Birini kendine sırdaş edinmişsen eğer, sen de birine sırdaş olacaksın. Çünkü dostlukla yürünür Risalet Caddesi'nin bu zorlu yolu. İkincisi, sana sır olarak verilen her şey bir emanettir. Emanete ihanet ise nifaktır. Ser gitmeli ama sır çıkmamalıdır. Ser gitmeli, ama sır çıkmamalıdır. Sırları ifşa edersen nasıl ona ümmet olabilirsin ki? Ona ümmet olmanın yolu bu. Adam seni sevdi, sana güvendi, sana sırrını verdi. Yarın aranız bozuldu. Ne olacak? Eğer sen ümmeti Muhammed'dense o sırrı yine ifşa etmeyeceksin. Adam sana düşman oldu. Senin babanın katili oldu ama sırrı sende eğer sen bunu bilirsen ser gider ama sır çıkmaz demelisin. Ümmeti Muhammed'den olmak istiyorsan yolu bu. Üçüncüsü sırların son nefese kadar saklanabilmesi ancak dünyevi hiçbir hesap içerisine girmemekle mümkündür. Eğer içinde gizli hesapların varmak istediğin menzillerin varsa nasıl hasbi kalabilir ve nasıl sadakat sahibi olabilirsin ki? İçinde hesabın var. Elde edeceğin bir makam, bir mevki neyse artık. Kazanacağın bir mal, bir mülk neyse. Böyle bir hesabın varsa eğer sen sırrı saklayamazsın. Bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselam Huzeyfetul Yemani'nin dışında da çoklarına sır verdi. Huzeyfe'ye verilen sırlar özel sırlardı. Bakın Kur'an'a geçin gidin okuyun tahrim süresini. Hanımları sırlarını ifşa ettiler Efendimizin. Tek odur örnek. Yoksa Enes bin Malik'e bir sır verdi. Ümmü Süleym anası Enes bin Malik'in uzaktan seyrediyor. Bakıyor ki Efendimiz geldi. Enes'in yaşı sadece 10-11. Kulağına eğildi bir şey söyledi. Enes gitti geldi Resulullah'ın kulağına eğildi bir şey söyledi. Hanım hali merak etti. Hemen çağırdı oğlunu. Oğlum dedi ne oldu? Allah Resulü sana ne söyledi? Ana dedi o sır asla sana söyleyemem. Anaya bakın anaya ne dedi biliyor musun? Sakın oğlum söyleme. Madem Resulullah sana sır olarak verdi sakın onu söyleme. Ama hanımlarından birine söyleyeyim mi ismini kim olduğunu yüreğinizde bir kırgınlık olmasın. Onlar bizim analarımız hatalarıyla da öyle. Hazreti Hafsa anamıza Hazreti Ömer'in kızı Hafsa anamıza bir sır verdi. Tutamadılar sırrı. Tutamadıklarını Rabbimiz ifşa etti tahrim süresinde. Neden? Neden? Bir hesapları vardı onların içlerinde. Hanımların kendi içlerindeki bir hesap sırrı saklatamadı. Hesabın olmayacak. Sırrı saklamak istiyor musun? Hiçbir hesabın olmayacak. Hesabın olmazsa eğer sır saklayabilirsin. Dördüncüsü. Mümin her an nifaka düşme korkusuyla yaşayan insandır. Mümin her an nifaka düşme korkusu ile yaşayan insandır kalbinin ibresini ihsan şuuru ve infak adımları ile iman üzere ayarlayandır yüreğinde ben münafık mıyım korkusu yoksa nasıl nifaktan uzak olabilirsin ki son cümleyi tekrar ediyorum yüreğinde ben münafık mıyım korkusu yoksa nasıl nifaktan uzak olabilirsin ki? O korku her an yüreğinde olacak. Korkuyla ümit arası gidip geleceksin. Bu işin yolu bu. Beşincisi ve sonuncusu. Adamlığın zirve hali ne boy ne soy ne cep ne makam ne mevkidir. Hiçbir rüzgarın değiştirmediğine Ve savurmadığına Adam denir Ne olur Sadece kulağınızla dinlemeyin Ah keşke ben bir becerebilsem Yürekten konuşmayı Sizde yürekten dinleyeceksiniz beni Bunları inşallah yüreklerinizde tutacaksınız Hiçbir rüzgarın değiştiremediğine Ve savuramadığına Adam denir Yaşadığın dünyada bazı şeylerin karşısında değişiyorsan Nasıl Hazreti Huzeyfe'nin Arkadaşı olabilirsin ki Yaşadığın dünyada Bazı şeylerin karşısında değişebiliyorsan Mesela ney esnafsın tüccarsın e, faiz tatlı Sen onun karşısında değişmiyorsun duruyorsun Korkma sen Huzeyfe'nin yolundasın Talebesin Hiçbir şey seni ilimden alıkoymuyor. Hiçbir şeye takılmadan değişmeden yürüyorsun. Korkma sen Huzeyfe'nin arkadaşısın. Mevki sahibisin makam sahibisin. Şu şunu der bu bunu der diye endişelenmiyorsun. Tam kitabın ortasından usulüne ve üslubüne uygun konuşuyorsun. Korkma sen Huzeyfe'nin arkadaşısın. Alimsin muallimsin hocasın kürsü sahibisin neysen hak ve hakikat adına ne varsa onu söylüyorsun korkma sen Huzeyfe'nin arkadaşısın eğer bunlar yoksa eğer virgül kadar menfaat için sen uzanmaya eğilmeye başladınsa olmadı işte adamlık olmadı zeyfeye arkadaşlık da olmadı. Allah bizi onun arkadaş etsin. Ona dost etsin. Onun yolundan ayırmasın. Madem onun adına burada bir sofra kurduk. Onu anlamaya, onu kavramaya, onun rehberliğinde hayatımıza yön vermeye çalıştık. Mevla hayatımızın sonuna kadar onun yolunda yürüsün. İnşallah nasıl bizi burada, Ardahan'da, şu soğukta, şu kışta, böyle bir mevsimde onun adına bir mecliste böyle bir güzel toplantıda buluşturduysa yarın cennette onun ev sahibi olduğu bir sofrada onun davetiyle sıcakta güzellikte selamet ile cennet yurdunda da toplanmayı bizlere nasip eylesin ev sahibi orada o olsun Diğer ashabı kiram olsun Resulullah orada önümüzde olsun Rehberimiz olsun Sözün sahibi o olsun Konuşan o olsun Dinleyen biz olalım Darus Darusselama o rehberlerin Rehberliğinde yürüyenlerden olalım İnşallah Hepinizi Allah'a emanet ediyorum Haklarınızı helal edin Duam sizlerle sizler de dua edin Ve ahırı davane Elhamdülillahi rabbil alamin el Fatiha